Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala an ebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabiyevun bi ehsanin illa yumiddin. Amma Ba'at bugün 9 Mart 2014 Pazar. İbn-i Huseymin'in şerhine talihler derslerimizin 26. dersi. Evet Evet sayfa 1. E, baskı 213. sayfada kalmıştık. 6. ayet Allah ta Allah Azze ve Celle'nin şu sözü. Fes سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم يحبونه Allah onların yerine başka bir toplulu getirir de Allah onları sever onlar da Allah'ı severler Maide 54 Fa harfi şu ayetteki şartın cevabının başına gelmiştir Ey iman edenler sizden kim dinine dönerse Allah onların yerine başka bir topluluk getirir de Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Yani siz Allah'ın dininden döndüğünüz zaman bu Allah hiçbir zarar vermez. Allah onların yerine başka bir topluluk getirir de Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Bu Allah'ın şu ayetine benzemektedir. Eğer buyruklarından yüz çevirirseniz sizin yerinize başka bir topluluk getirir de son onlar sizin gibi olmazlar. Muhammed 38 Allah'ın dinine kim bönerse dönsün bunun Allah için hiçbir önemi yoktur. Çünkü Allah'ın ona ihtiyacı yoktur. Aksine onu yok eder ve yerine ondan daha hayırlısını getirir. Allah bir kavim getirir. Bu kavim onların yerine gelmiştir. Allah onları sever onlar da Allah'ı severler. Onlar Allah'ı sevdikleri ve Allah da onları sevdiği zaman Allah'a da itaat etmiş olurlar. Ayetin devamı şöyledir. Müminlere karşı alçak gönüllü, yumuşak, kafirlere karşı ise çok çetin, pervasızdırlar. Naide 54. Müminlerin önünde alçak gönüllüdürler. Onlara şefkat kanatlarını indirirler. Ve onlara karşı yumuşak davranırlar. Halbuki kafirlere karşı onurlu ve güçlüdürler. Kafirlerin önünde asla tevazu göstermezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu öğretti. Onlarla yolda karşılaştığınız zaman... Yolun en dar kısmını onları sıkıştırın. Müslim hadisi. Yahudiler ve Hristiyanlar karşımıza geldiği zaman onlar bin kişi. Biz on kişi bile olsa bu kalabalığı yararız ve onlar için yolu genişletmeyiz. Bilakis onları yolun en dar kısmına zorlarız. Onlara nefsimizde değil dinimizde onurlu olduğumuzu gösteririz. Çünkü biz de insanız onlar da insandır. Ta ki bizim dinimizin üstün olduğunu ve bu dine sarılanların onurlu olduğunu anlasınlar. Ayet daha sonra şöyle devam eder. Allah yolunda cihat etmekten kaçınmazlar ve kanayanların kanamalarına aldırmazlar. Maide 54. Allah yolunda cihat ederler. Allah'ın dinine karşı çıkan kafir, fasık, sapık, mürtet herkese cihat ederler. Herkese karşı onların layık olduğu silahı kullanırlar. Kendilerine karşı demir ve ateşle saldıranlara demir ve ateşi kullanarak savaşırlar. <gülüyor> Kendileriyle sözü tartışmaya girenlerle benzeri şeylerle mücadele ederler. Onlar Allah yolunda cihadın bütün türleriyle cihad ederler. Kılıyanların kınamalarından aldırmazlar. Yani insanların kendilerini eleştirmelerinden korkmazlar. Kendi aleyhlerine bile olsa gerçeği söylemekten çekinmezler. Fakat onlar bu cihatta hikmeti kullanırlar ve hedefe ulaşmak isterler. Bu sebeple davetin bazı şeyleri ertelemeye gerektirdiğini görürlerse ertelerler. Davetin bazı durumlarda yumuşaklığı gerektirdiğini gördükleri zaman onu kullanırlar. Çünkü onlar belli bir hedefe ulaşmak isterler. Vasıta durumun gerektirdiği şeye göre belirlenir. Ayetin sonra allah Teala şöyle buyurdu. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütfudur, bir üstünlüktür. Allah lütfu geniş olandır ve hakkıyla bilendir. Mahide 54. Bu ayette de daha önceki ayetlerde geçen isim ve sıfatlarla birlikte allah Teala'nın mahbub. Yani sevilen olması sıfatı vardır. Yedinci ayet. Allah'ın şu sözüdür. İnne Allaha yuhibbullezina yuqatiluna fi sabilin saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah toğaları birbirine kenetlenip kaynamış bir bina gibi tek saf halinde kendi yoluna savaşanları sever saf 4 bu ayet Saf suresi nedir? Saf suresi gerçekte Cihad suresidir. Çünkü allah Teala kendi yolunda savaşanlarla sözde başladı. Surenin sonlarına doğru Cihad konusuna tekrar döndü. Bu arada müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlerden üstün kalacağını zikretti. Allah kendi yolla sap halinde savaşanları sever. Yani cihatta bile hiç kimse diğerinin önü veya arkasında kalmaz. Düzen içinde olur. Namaz küçük bir cihattır. Onda uyması gereken bir komutan vardır. Ona uymadığın zaman namazın batırı olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başını imamdan önce kaldıran kimse Allah'ın onun başını eşek başına çevireceğinden veya suretini eşek sureti kılacağından korkmuyor mu? Bukhari Müslim hadisi. Namazdaki saf cihattaki safın bir benzeridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları namazda saf üzerine koyduğu gibi cihatta da saf üzerine koyardı. Bir bina gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi bu binanın tuğlaları birbirine bağlanmıştır. Birbirini sımsıkı tutarlar. Bu sebeple tuğlaları birbirine kenetlenip kaynamış bir bina gibi demiştir. Ayrık değildir. Mersus şiddetle birbirini tutan demektir allah Teala'nın kendilerine olan sevgisini amellerine bağladığı bu kimselerin bir takım vasıfları vardır. 1- Savaşırlar. Yani dini ve dünyayı zayıflatacak çok yaşama arzusuna, uyuşukluğa, tembelliğe ve donukluğa kapılmazlar. 2- İhlaslıdırlar. Çünkü onun yolunda buyurmuştu. 3- Birbirine bağlıdırlar. Çünkü saf haline diye nitelemiştir. 4- Bina gibidirler. Bina engelleyici bir kaledir. Beş, onları parçalayacak bir şey aralarına giremez. Çünkü onlar birbirine kenetlenmiş bina gibidirler. allah Teala'nın bunları sevmek için şart koştuğu beş vasfı budur. Bu ayette de daha önceki ayetlerde geçen isim ve sıfatlar çoktur. Sekizinci ayet. allah Teala'nın şu sözüdür. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ Yani o çok bağışlayandır, çok sevendir. El-gafur, haddeşlan kullarının günahlarını örtendir. El-vedud, e, el kökünden türemiştir. Saf sevgi demektir. Aynı anda fail ve meful manasına taşır. Çünkü Allah hem seven hem sevilendir. Nitekim allah Teala yani şu. <gülüyor> vedud dediğimizde anlamı nedir dediğimizde mesela Allah için o gafurdur vedudtur diyor. Burada diyor vedud hem ismi faili alır hem de mefulü. Kastı şey Yani Allah veduttur dediğimizde anlamı hem sevendir bu da ismi fail bölümü oluyor hem de sevilendir bu da ismi meful bölümü oluyor. O yüzden Vedut tek başına e, pardon tek başına derken evet Vedut tek başına şu iki anlamı ne yapıyor ifade ediyor Allah hakkında. O yüzden bu aslında tabir sayılırsa müşterek lafızlardan dediğimizde müşterek lafızların aynı anda iki anlamı hamil de işarettir burada. Müşterek tek bir lafız aynı anda İki anlama hamledilir ve ayette aynı anda iki anlamı kastedilebilir. edilebilir. Hmm. İnnallâhe ve melaike tehu yusallûne alen bir Dikkat edelim. Allah ve melekleri peygambere salat ederler dediğinde salatı hem Allah'a hem de meleklere kıldı. Ama Allah'ın ile meleklerin salatı ayrı ama bir tane fiil kullandı. Hmm. Yani Allah salat eder ve melekler salat eder demedi. Allah ve melekleri salat eder dedi. Allah ve meleklere tek bir salat kelimesini zikretti. Müminlere gelelim mesela Allah ve melekleri peygambere salat ederler ey iman edenler siz de salat edin. Şimdi Allah ve melekleri tek bir salat ismi altında ne yaptı? Topladı. Allah'ın melek, Allah'ın salatı ile meleklerin salatı ayrı olunca ve ikisi hakkında da tek bir kelime olan bu salat kullanılınca anlaşılıyor ki müşterek bir lafsın aynı anda iki anlama hamle olması caizdir fıkıh usulünde. Örnek verirken mesela bu ayeti veriyorlar. Müşterek lafız iki an, isilaflıdır. Müşterek lafız aynı anda iki anlamına hamledilir. mi hamledilen hamledilir diyenler bu ayeti mesela ne yapıyorlar? Delil getiriyorlar. E, bu ayeti de İspatladığımız zaman yani müşterek bir lafının aynı anda iki anlama gelebileceğini ispatladığımız zaman şuradan şu çıkıyor. Allah Azze ve Celle kendisine vedud dediğimizde Arap dile edebiyatına biz bakıyoruz ki vedud hem ismi fail için hem de ismi meful için kullanılan bir kalıptır. İsmi fail için kullanıldığında Türkçe karşılığı seven ismi fail ismi mef'ul olarak kullanıldığında sevilen oluyor. Dolayısıyla biz burada ayet Allah seven mi diyor olarak anlayacağız, sevilen mi diyor olarak anlayacağız. Diyeceğiz ki bu müşterek lafızlardandır. Bir tercihtir tabi. Bu. bu müşterek lafızlardandır ve müşterek lafsın aynı anda iki anlamına hamle olunması caizdir. Aynı salat örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla bu ayetten kasıt Allah hem sevendir hem de sevilendir. İbn-i aslında bunu söylemek istiyor. Evet. Nitekim allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah onların yerine başka bir topluluk getirir de Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Mahide 54. allah Teala sevendir, sevilendir. Velilerini sever, velileri de onu sever. Ona cennetine ve rızasına ulaşmayı isterler. Bu ayette allah el rafur ve el-vedud isimleri sıfatlarından ve mağfiret ve sevgi sıfatları vardır. Müellif'in muhabbetle ilgili ayetleri dokuzuncu olarak şu ayeti de ilave etmesini isterdim ki bu dostluk ayetidir. Allah İbrahim'e kendisini halil edindi. Nisa 125. Halil sevgide en yüksek mertebede olan kimsedir. Halil olmak sevgi türlerinin en yükseğidir. Çünkü Halil sevgisi kalbinin derinliklerine kadar ulaşan ve damarlarının içlerine kadar giren kimsedir. Yani mesela bir insan dese ki Allah Azze ve Celle müminleri seviyor mu? Evet. Peki müminlere hule, müminleri kullet edilmiş mi? Hayır. Hatta peygamberleri bile edinmemiş iki peygamber hariç. Birisi Aleyhisselatu Vesselam, birisi de İbrahim Aleyhisselam. Bunlara Allah Azze ve Celle Halil edinmiştir. Halil de tarifi nedir denildi. İbnü i burada söylüyor diyor ki muhabbetin daha üst seviyesidir. O yüzden Allah azze ve celle müminleri sever. Ama hulleye gelince sevmenin üzerinde bir anlamdır. Dolayısıyla Allah azze ve celle sadece peygamberlerden bize zikrettiği 2 kişiye 2 kişiyi halledilmiştir. Hatta Aleyhisselatü vesselam bile diyor. Lev kuntum mutahizen min ummeti khalilan lat Ebu Bekr'in ümmetimden bir halil edinecek olsaydım Ebu Bekir'i halledirdim. Rivayet sahibi Bukhari'de İbn Abbas'tan gel. Evet. <gülüyor> Bir şair sevgilisi hakkında şöyle diyor. Kat tehallalti misleke ruhi minni ve biza sumiya sumiya el halilu halila. Evet, sumiya el halilu halilan. Sen benim ruhumun içine kadar girdin. Bu sebeple halil diye isimlendirildin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerin hepsini severdi. Fakat onlardan hiçbirini kendine halil edinmedi. O insanlara hitap ederken şöyle dedi. Eğer ben ümmetimden birini halil edinmiş olsaydım Ebu Bakir'i halil edinirdim. Bukhari, Müslim hadisi. Demek Ebu Bekir onun için insanların en sevimlisiydi. Fakat halil derecesine ulaşmamıştı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi kendisini halil edinmemişti. Lakin aralarında İslam kardeşliği ve sevgisi vardı. Çünkü Rabbi onu halil edinmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala İbrahim halil edindiği gibi beni de halil edindi. Burada iki, iki fayda var. İki fayda alabiliriz. Birincisi ekstra parantez arasında yani. Birincisi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu ümmetin en faziletli olduğuna delilir. Çünkü evet. ümmetten halledinse de Ebu Bekir edin, dedim, diyor. iki peygamberlerin en üstünü aleyhissalatü vesselamdır sonra İbrahim aleyhisselamdır Bunların delilidir. Çünkü Allah azze ve celle iki kişiyi halil edilmiştir. Birincisi İbrahim aleyhisselam ikincisi kendisi. Ee, yani aleyhissalat, birincisi aleyhissalatü vesselam, ikincisi İbrahim aleyhisselam Diğer peygamberlere gelince ihtilaflılır adalarındaki fazilet farkı. Evet. Yüce Allah'ın insan arasında iki kişi Halil edindiğini biliyoruz. Bunlar İbrahim ve Muhammed'dir. Allah'ın salat ve selam üzerlerine olsun. Bunun delili Peygamber sallallahu şu sözüdür. Allah İbrahim'in Halil edindiği gibi beni Halil edindi. Bu Halil be Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Çünkü sevginin en yükseğidir. Tevkifidir. Nas da belirlenir. Delil olmadıkça peygamberlerden bile olsa insanlardan hiçbiri için Allah dostudur dememiz caiz değildir. Ancak iki değerli peygamber hariç ki onlar Allah'ın Halilidir. Allah İbrahim'i kendisine halil edindi. Mealindeki bu ayet Allah'ın sıfatlarını inkar eden... ...Cehmilen in lideri Cad bin Dirhem'i öldüren kimsenin deli olarak ileri sürdüğü ayettir. Cad bin Dirhem ilk inkarcıydı ve şöyle dedi. allah Teala İbrahim halil edinmedi ve Musa ile konuşmadı. Allah rahmet eylesin. Halid İbni Abdül El Kasri bu sebeple onu öldürdü. Bir kurban bayramı günü elini ayağını bağlayarak onu dışarı çıkardı... ...ve insanlara hitap ederek şöyle dedi. Ey insanlar... Kurbanlarınızı kesiniz. Allah kurbanlarınızı kabul etsin. Ben de Cad bin Dirhem'i kurban ediyorum. Çünkü o Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'ı kendisi hallede edinmediğini ve Musa Aleyhisselam'la konuşmadığını iddia etmiştir. Sonra indi ve onu kesti. Bu yani çok meşhurdur tarih kitaplarında. İşte geliyor e, hutbeden sonra iniyor ve kafasını kesiyor. Caddi Cad bin Dirhem'in çok meşhurdur tarihte. Ama bazılarını bazılarına bazılarını şu vehmi uyandırabilir. Halid bin Abdullah el-Kasri Cadi bin Dirhem'i öldürdüğüne göre çok faziletli bir insan yok. Bu öyle bir zorunluluk söz konusu değil. Çünkü Halid bin Abdullah el-Kasri yani ne kadar Cadi bin Dirhem'den çok daha iyi olsa da ama onun da çok e, yani doğru bir menheçte olduğu e, bah, olduğunun bahse ihtiyacı var. Evet. İbn-i i̇bn Kayyum bu konuda şöyle der. Ve li ejli zahha bica'di khalidu el kasriyu yevme zaba'ihil kurbani. Zaba'ihil kur'ani evet. İz qale İbrahimu leyse khalilehu kelle ve la Musa'l kelimu dani. Şekere zahiyyete kullu sahibi sünneti Lihim ulehumu. Bu yanlış mı yazmış? Sünnetin lillahi. He, lillahi değil mi? Evet. Burada yanlış yazmış. Darruke min ehi kurbani. Bu sebeple kurban etti Cadbil Dirhemi. Kurbanların kesildiği gün Halid el Kasri. İbrahim Allah'ın Halil'i değildir dedi diye Allah'ın Musa ile konuştuğunu kabul etmedi diye. Sünnete bağlı herkes kurbana teşekkür etti. Sen ne iamel yaptın bu kurban ile? Şimdi önümüzde muhabbet, sevgi ve hullet yani halillik sıfatları bulunmaktadır. Muhammed ve sevgi mutlaktır. Hullet ise İbrahim ve Muhammed'e tahsis edilen bir sıfattır. Gaybî meselelerde nakli delillere dayanmamız gerekir. Fakat eşariler gibi muhabbetin akli delillere sabit olmasını inkar edenleri susturmak için akli delillerle istidhar etmemizlere bir mani yoktur. Onlar derler ki Allah ile kul arasında bir muhabbetin olması asla mümkün değildir. Çünkü akıl buna delalet etmez. Aklın delalet etmediği her şeyden Allah'a tenzih etmemiz gerekir. Biz deriz ki muhabbet sıfatı bizim nazarımızda nakli delillerle sabit olduğu gibi onun varlığını nakli delillerle inkar edenleri susturmak için onu akli delillerle de ispat sıfat etmemiz gerekir. Allah'ın inayetiyle biz deriz ki itaat edenlerin cennetlerle yardım, destek ve daha başka şeylerle mükafatlandırılmaları şüphesiz muhabbet sıfatın delilleridir. Biz geçmiş zamanlarda ve şimdikiler, şimdilerde yaşayan kimselerden gözlerimize ve kulaklarımıza Allah'ın desteklediği, yardım ettiği ve ödüllendirdiği mümin kullarına şahit oluyoruz. Bu Allah'ın desteklediği, yardım ettiği ve ödüllendirdiği kimseleri Allah'ın sevmesinin bir delili değil midir? Burada iki soru var. Birinci soru. İnsan Allah'ın sevgisine neyle nail olur? Bu her insan istediği bir şeydir. Sevgi insanda bulunan fıtrî bir durumdur. Ona sahip ve malik değildir. Bu sebeple de Peygamber Sallamdan eşleri arasında adaletten söz ederken şöyle dediği rivayet edilmiştir. Gücümün yettiği taksimat budur. Gücümün yetmediği şeylerde beni kınama. Ahmet bin Amr Ebu Davud İbn Mace Tirmizi İbn Hibban. Cevap. Allah'ın sevgisine nail olmanın pek çok yolu vardı. Bunlardan bazıları şunlardır. İnsanın şöyle bir düşünmesi gerekir. Kendisini yaratan kimdir? Annesinin karnına düştüğünden beri türlü türlü nimetler onun imdadına gelen kimdir? Dünyaya gelmeden önce senin damarlarındaki kanı aktıran Allah'tan başa kimdir? Sebepleri gerçekleşen azabı senden defeden kimdir? Çoğu zaman seni helak edecek afetleri ve azabı gözlerinle müşahede ediyorsun. Bunları Allah'tan başa senden kim kaldırır? Bunun muhabbeti ettiğine şüphe yoktur. Bu sebeple bir rivayete şöyle denmektedir. Üzerinize ardı ardı nimetler gönderdiği için Allah'ı seviniz. Tirmizi ve Hakim ve Beyhaki de geçiyor ama e, Elbani bunun e, Zayıf olduğunu zikretmişim. Talik'in dibinde. Ben yine diyorum ki eğer bir kimse sana bir kalem hediye etse sen adamı seversin. Hal böyle olunca Allah'ın sana vermiş olduğu sayamayacağım kadar çok sayıdaki büyük nimetlere bak Allah'ı seversin. ...bu sebeple şiddetle muhtaç olduğun bir nimet... ...sana geldiği zaman kalbin ferahlar... ...devamlı nimetlerin yanında bir nimeti sana bağışlayan... ...saversin... ...Allah'ın sana verdiği bu nimetleri düşün... ...Allah'ın seni mümin kullanılan pek çoğuna üstün kıldığını da düşün... ...eğer Allah sana ilim nasip etmezse... ...seni ilimle üstün kılmıştır... ...veya ibadet et, nasip etmezse... ...seni ibadetle üstün kılmıştır... ...veya mal nasip etmişse... ...malla seni üstün kılmıştır... ...veya çoluk çocuk nasip etmişse... ...çoluk çocuk da üstün kılmıştır... ...veya azık yiyecek nasip et azıkla, yiyecekle üstün kılmıştır. Hiçbir nimet yoktur ki ondan daha düşük bir nimet bulunmasın. Bu büyük nimeti gördüğün zaman Allah'a şükreder ve onu seversin. Allah'ın sevgisini kazanmanın yollarından biri de Allah'ın sevdiği kavli, fiili ve kalbi amelleri sevmektir. Allah'ın sevdiği şey ise bu sana Allah'a sevdirir. Çünkü Allah bundan dolayı senin kalbine kendi sevgisini koyarak ödüllendirir. Allah'ın sevdiği şeyleri yaptığın zaman Allah'ı seversin. Allah'ın sevdiği kimseyi de ikisi İkisi arasındaki fark açıktır. Bu İkincisi şahıslardan kaynaklanan bir sevgidir. Birincisi ise amellerdedir. Biz ma'yı ameller, mekanlar ve zamanlar gibi akıllı olmayan şeyler için getirdik. Men ise şahıslar gibi akıllı varlıklar için getirdik. Peygambersel Sallem'i, İbrahim'i, Musa'yı, İsa'yı ve diğer peygamberleri de sevmelisin. Ebu Bekir gibi sıddıkları, şehitleri ve Allah'ın sevdiği diğer kimseleri de sevmelisin. Bu sana Allah'ın sevgisini kazandıracaktır. Bu aynı zamanda... Şeyh'in söylediği burada Akılsız bu varlıklar için zikrettik diyor. Meni ise akıllar için kullandık. Sebep de şu ayetlerde bir çoğu zaman geçer. Me ve men diye. Kişilerden bahsederken bazı yani varlıklardan bahsederken kimin zaman me der. Buradan diyor akılsızları anlayacaksın. Kimi zaman demen der buradan akıllılar anlayacaksın. kastı bu evet. Bu aynı zamanda Allah'ın sevgisinin de alametidir. Demek ki bu hem sevgidir hem alamettir. Allah'ın sevgisini kazanmanı yollanan biri de Allah'ı daima hatırına tutacak şekilde zikretmektir. Öyle ki bir şey gördükçe onunla Allah'a istihdâr edersin. Allah'ı hatırlarsın. Böylece kalbi devamlı Allah ile meşgul olur. Bu üç sebep benim nazarımda Allah'ın sevgisine nail olmanın en güçlü vasıf, vasıtalarıdır. İkinci soru, zikredilen ayetlerin gerekli kıldığı insan davranışlarıyla ilgili etkiler nelerdir? Cevap, A. İhsan edin, iyilik yapın, Allah ihsan edenleri sever. Bakara 195 ayeti, iyilik yapmayı, her şeyi güzel yapmayı ve ihsan etmeye çok istekli olmaya gerektirir. Çünkü Allah ihsan edeni sever. Allah'ın sevdiği her şeyi biz çok severiz. B. Adaletli davranın, şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever. Hucurat 9 ayeti, Adaletli olmayı ve adaletli olmaya çabalamayı gerektirir. C. Allah mutlaki ileri sever. Tövbe yedi. Ayeti yaratılanlardan değil. Allah'tan korkmayı gerektirir. Şöyle ki yanımızda kendisinden utandığımız birisi olduğu zaman günah ve masiyeti terk ederiz. Böyle birisi olmadığı zaman isyanıyla günah işleriz. Ancak takva Allah'tan korkmaktı. İnsanlar seni ilgilendirmemeli. Sen Allah ile kendi aranı düzel ki Allah da seninle insanların arasını düzeltsin. Ey kardeş sen Rabbine aras arandaki şeye bak. Başkası seni ilgilendir. Ayet. Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. ha 38. Şeriatın yani dinin gerektirdiği şeyi yap, akibet senin olacaktır. D. allah Teala şüphesiz ki Allah'a çok tövbe edenleri sever. Bakar 222 buyurmaktadır. Bu ayet benim Allah'a çokça tövbe etmemi kalbim ve bedenimle ona çokça müracaat etmemi gerekli kılmaktadır. Bir insanın sadece ben Allah'a tövbe ediyorum demesi için bir de, demesi bir fayda ver, vermez. Fakat sen ben Allah'a tövbe ediyorum derken günahları gözünün önüne canlandırıp onlardan vazgeçer ve Allah'a dönersen Allah'ın sevgisine nail olursun. Allah çokça temizlenenleri sever. Bakar 222 Elbisenin necasetten temizlemek için yıkadığın zaman Allah'ın seni sevdiğini hissedersin. Çünkü Allah çok temizlenenleri sever. Abdest aldığın zaman Allah'ın seni sevdiğini hissedersin. Çünkü abdest almakla iyi bir temizlik yapmış olursun. Gus ettiğin zaman Allah'ın seni sevdiğini hissedersin. Çünkü Allah çokça temizlenenleri sever. Allah'a yemin olsun ki biz bu ibadetlerin içinde saklı, derin manaların farkında değiliz. Biz tahareti, namazın sahatinin şartı olduğu için, namazımızın bozulacağı korkusuyla genellikle maddi ve manevi pisliklerden temizlenmek anlamında kullanırız. Ancak bunun Allah'a yakınlık ve Allah'ın sevmes bizi sevmesine vesile olduğunu göz ardı ederiz. Eğer biz bir insanın elbisesine isabet eden bir nokta büyüklüğündeki idrarı temizlerken, bununla Allah'ın sevgisini kazandırın düşünmüş olsak, birçok hayırları elde etmiş oluruz. Fakat biz gaflet içindeyiz. <gülüyor> e- Allah-u Teala de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana oyun ki Allah da sizi sevsi ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran Utsuz buyurmuştur. Bu bize Peygamber Sassallem'e uymanı konusunda çok çaba göstermemizi, onun yolundan gitmemizi, onun yolundan çıkmamamızı ve bu yola ilave ve eksiltme yapmamamızı gerektirir. Bu bilincimiz bizi bidatlerden, hata yapmaktan, ziyadeden ve aşırılıktan koruyacaktır. Bu konularda bilinçli ol olursak bak o zaman hal ve hareketlerimiz, edebimiz, ahlakımız ve ibadetlerimiz nasıl olacak? F- Allahü Teala e iman edenler. Sizden kim dinine dönerse Allah onları yine başka bir toplu getirir de Allah onları sever, onlar da Allah'a severler. Maide 54 buyurmuştur. Bu boyut sebebiyle dinden çıkmamak için dikkatli olun, oluruz. Dinden çıkaran şeylerden birisi mesela namazı terk etmektir. Allah'ın bizi dinimizden çıkarsak helak etmekle, bizim yerimize kendisini seveceği ve kendisini sevecek ve Rabbine karşı görevlerini yerine getirecek başka bir toplu getirmekle tehdit ettiğini bildiğimiz zaman Allah'a itaati sarılırız ve dinden çıkmaya yaklaştıracak her şeyden. Uzak dururuz Allah-u Teala şöyle buyurmuştur Allah tuğlaları birbirine kenetlenip Kaynamış bir bina gibi Tek saf halinde kendi yolunda savaşanları seven Saf dön Bu sevgiye inandığımız zaman Bu gerekli gerektiren 5 şeyi yaparız Allah yolunda savaşmak Gevşeklik göstermemek Allah yolunda samimi ihlaslı olmak Birbirimize sanki bir binanın kaynamış elemanları gibi Sımsıkı bağlanmak ve saf olmak Kalplerin birbirinden farklı olmaması, bedenlerinde kenetlenmiş olmasını gerekli kılar. Bu, ülfet ve muhabbeti pekiştiren şeylerdendir. Bir kimse, sağında ve solunda birini gördüğü zaman güçlü bir şekilde ileriye atılır. Fakat her tarafına bir kimse olursa, azmi ve gayreti daha da artar. Bu ayetlerde üç konu yer almaktadır. 1- Nakli delillerle muhabbetin ispatı. 2- Muhabbetin sebepleri. 3- muhabbete imandaki insan davranışlarına yönelik etkiler. Bunları inkar eden bidatçilere gelince onlar elinde çürük bir delilden başka bir şey yoktur. Onlar şöyle derler. Birincisi akıl muhabbete delalet etmez. İkincisi muhabbet aynı cinsen kişi arasında olur. Rab de hala ile yaratılanlar arasında asla bir muhabbet olmaz. Muhabbet ancak yaratılanlar arasında olur. Biz onları reddeder ve şöyle deriz. Biz sizin birinci iddianızla yani akıl muhabbete delalet etmez iddianızla iki şekilde cevap veririz. Birincisi olumlu, ikincisi olumsuz cevaptır. Olumlu cevap şudur. Biz deriz ki diyelim ki aklın muhabbete delalet etmediğini kabul ettik. Fakat sem'i, nakli deliller muhabbetin varlığına delalet etmektedir. Nakille başlı başına bağımsız bir delildir. Allah yani bu İbn-i şey söyle söylemek istiyor. Yani muayyen bir delilin yokluğu, muayyen bir medlulün yokluğunu göstermez. Yani kastı şu, bazen bir şeyin varlığına birden fazla şey delalet ediyor olabilir. Mesela diyelim ki şimdi yan odada birisinin olmasına onun sesi de delalet eder. Veya işte gölgesi vardır, gölgesi de delalet eder. Biz adamı görmüyoruz ama şimdi konuşuyordur, o da delalet edebilir. Bir de gölgesi geçiyordur kapının önünden. O da delalet eder. Karşı tarafta birinin olduğunu. Ama bizim şimdi gölgeyi görmememiz onu, on, onun olmadığını göstermez. Neden? Çünkü onun varlığına delalet eden diğeri var. O da ne sesi? Veya sesini duymamamız yine o adamın öyle bir kişinin olmadığını göstermez. Çünkü onun varlığına delalet eden gölgesi var. Veya güneş. İşte güneşin varlığına delalet eden ışığı vardır. Bazen ısısı vardır. Isının olmaması... Güneşin yokluğunda deraret etmez. Bazen ısının olmaması. Evet. evet deraret etmez. Çünkü ne vardır? işte ay'a verdiği ne vardır? Işığı vardır. Oradan görürüz. Isısının olmaması bir şey ifade etmez. Yani İbn i Hüseyin'in kastı şu. Bazen bir şeyin varlığına birden fazla husus delat ediyor olabilir. Ama bazı makamlarda, bazı durumlarda o birden fazla şeyin birkaç tanesinin olmaması o varlığın yokluğunu görektirmez. Dolayısıyla ona yakın bir anlam olarak da bunu söylüyor. Diyor ki yani Allah Azze ve Celle'nin e, varsayalım ki sevgi sıfatına akıl delalet etmiyorsun dediğiniz gibi. Delalet etmezse ne olacak ki? Delalet eden başka bir şey var o da Kur'an sünnet. Bunun gibi. Yani e, o yüzden hani mesela şeye benzer bu. İşte bazı rivayetler var. E, Aleyhissalatü Vesselam Ehli bahsediyor. Ehli bahsederken işte torunlarını alıyor. Ali Radıyallahu falan. E, diyorlar ki mesela bak bu hadiste işte sadece Bizim kabul ettiğimiz kişileri ehli beyt olarak aldı. Biz diyoruz ki bu, bu rivayette aleyhissalatü vesselamın hanımlarının zikredilmemesi e, hanımlarının ehli beytten olmadığını göstermez. Çünkü onların ehli beytten olduğunu gösteren başka delil var. O yüzden her makamda e, bir konu hakkında o konunun altındaki bütün cüzler toplanacak diye bir kayda yok. Bazen namaz bilen bakıyorsun aleyhissalatü vesselam namazı anlatıyor. Mesela işte ve vesselam mesela e, namaz kılan birisi görüyor değil mi mescide geldiğinde. Git diyor sen namaz kıl kılmadın diyor. Gidiyor tekrar kılıyor. Geliyor git diyor sen namaz kılmadın diyor. Gidiyor tekrar geliyor git diyor sen namaz kılmadın. Vallahi ya Resulallah, ben bundan başkasını bilmiyorum diyor. Ondan sonra ve vesselam ona namazı anlatıyor. Baktığın zaman o hadiste namazın başından sonuna kadar fiiller yok ki. O zaman o orada o rivayetler namazın bütün cüzlerinin tek tek zikredilmemesi namazın ondan ibaret olduğunu göstermez. Aynı şekilde ehli beytten de sadece sınırlı kişilerin zikredilmesi bazı rivayetlerde ehli beytin o kişilerle sınırlı olduğunu göstermez. Başka rivayetler vardır başka cüzlerini gösterir. Bakarsın yine oruçtan bahseder Allah azze ve celle veya aleyhissalatü vesselam. Orucun bazı fiillerinden bahseder ama bakarsın bazı naslarda ziyade anlamlar daha ne yapar? kadar Aynı bunun gibidir. Yani bir delilin bulunmaması o şeyin bir konu, bir konu hakkında senin istediğin bir delilin bulunmaması onun illa yokluğunu zorunlu kılmaz her makamda. Dolayısıyla bunların bu getirdiği şey batıldır. Diyorlar ki akl, e, akıl muhabbetin varlığına delalet etmiyor. Muhabbet sıfatının varlığına delalet etmiyor. Bilakis akıl reddediyor diyorlar. Reddediyor kısmını boş veririm. Çünkü bizi ilgilendiren şu makamda. Onların muha akıl, muhabbetin varlığına delalet etmiyor sözüdür bizi ilgilendiren. bize diyoruz ki bu söz hiçbir anlam ifade etmez. Aklın delalet etmemesi muhabbet sıfatının olmadığını göstermez. Çünkü ona delalet eden ne? Başka delil var o da ayettir. Nedir ayet? Allah Azze ve Celle diyor ben müminleri severim bu kadar evet. allah Teala Kur'an'da buyuruyor ki biz bu kitabı sana her şeyin açıklayıcısı olarak indirdik. Nahil 89. Geriden alalım biraz. <gülüyor> Olumlu cevap şudur. Biz deriz ki diyelim aklın muhabbete delalet etmediğini kabul ettik. Fakat sem'i yani nakli delil muhabbetin varlığını delalet etmek dedi. İşte aslında bunun anlattıklarımızı burada kastediyor. Evet. <gülüyor> Nakille başlı başına bağımsız bir delildir. allah Teala Kur'an'da buyuruyor ki biz bu kitabı sana her şeyin açıklayıcısı olarak indirdik. Nahil 80. Ha, bak burada zaten o kaydı zikredecek şimdi geliyor burada. Başka bir lafızla zikredecek o. Ben adamı delil muayyen la yesterzim adam medlul muayyen dedim. O da İbn-i intifa intifa'u delilil muayyen la yelzemu minhu intifa'u medlul. Öyle diyecek. Okuyalım. Kur'an her şeyin açıklayıcısı olunca bağımsız bir delildir. Muayyen bir delilin yokluğu medlulünün de yokluğunu gerektirmez. Evet. Medlulünün de yokluğunu <gülüyor> gerektirmez. Bu bir kaydedir. Evet. Çünkü ister maddi olsun isterse manevi olsun medlulün yani delille ispatlanacak şeyin birden fazla delili olabilir. Maddi şeyler. Mesela bir beldeye ulaştıracak birden çok yol vardır. Yollardan biri kapandığı zaman o belde ikinci yoldan gideriz. Manevi şeylere gelince nice tek bir Yani bir bu yol... hissi şeylerde de öyledir. Seni hakka ulaştıracak birkaç yol vardır. Yani e, hissi olarak düşündüğümüzde seni ulaştıracak birkaç yol vardır. E, maddi olarak düşündüğümüzde bir köye. O köyde be, belediyenin bir yolu kaldırması o köye ulaşmayacağını göstermez. Yani arabayla gidiyorsun bakıyorsun devlet kapatmış oraya. Tamam bitti artık köye giremeyeceğiz anlamına gelmez. Eğer Ebru yollar varsa. E, bunu hissi olarak da anlarız diyor. Manevi olarak da anlarız diyor. Evet. Manevi şeylere gelince nice tek bir hüküm vardır ki onun birçok delili vardır. Mesela namaz için taharetin vacipliği, farziyeti hakkında birçok delil vardır. Şu halde akıl ile yaratılanlar arasında muhabbetin varlığını del varlığına delalet etmez. Dediğiniz zaman sem ve nakil en kıymetli delille ve en açık beyanla muhabbetin varlığını delalet eder deriz. Yani taharetin birçok delili vardır namazın şartiyetine dair. Adam suresine bakıyor diyor ki taharet yok o zaman diyebilir misin yok. Hani şiaların yaptığı bu kadar... E, yani bu kadar basiretsizlik. Hani diyorlar ki işte bu hadiste Ehl-i Beyt'i zikretti. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarını zikretmedi. İyi o zaman birisi de Nas suresini okusun. Aa desin bak burada Allah Azze ve Celle tağretten bahsetmiyor. Tağret yok. Cinden bahsediyor. Cin var tağret yok. <gülüyor> yani bunun gibi bir şey. O yüzden hani... E, Nas suresinde zikredilmemesi hiçbir şey ifade etmez. Maide suresinde var bu kadar basit. Evet. İkinci cevap. Olumsuzdur. Aklın muhabbete delalet etmeyediği iddiasını inkar edip reddetmemizdir. Ve bilakis daha önce de geçtiği gibi akıl ile yaratılanlar arasında muhabbetin var olduğunu delalet eder dememizdir. Muhabbet ancak aynı cinsen şey iki kişi arasında olur. Sözünüzde gelince buna şöyle dememiz yeterlidir. Sizin iddianız kabul edilemez. Çünkü olumsuz cevap size bu çürük delilinizin reddi için yeterlidir. Asıl olan böyle bir şeyin olmamasıdır. Biz deriz ki muhabbet ancak aynı cinsten kişiler arasında olur diye bir iddiada bulunamazsınız. Bilekes iki ayrı cins arasında da muhabbet olur. Mesela bir kimsenin kullandığı antika bir saati vardı. Bu saat bozulmamış ve tamiri ihtiyacı olmamıştır. Adamın bu saati sevdiğini görürsün. Yine sahip olduğu başka bir saat vardır ki vaktinin yarısını bu saati tamir etmekle geçirir. Adamın bu saati sevmeyip kızdığını görürsün. İnsanın sevdiği ve sevmediği hayvanlar da vardır. Allah Kastı bu. Yani evet. saatle evet. insan aynı cinsten değildir. Evet. O bunu kastırıyor. Evet. Ama evet. sevebilir saati. Evet. Allah'a hamdolsun ki olan muhabbeti ispat etmekteyiz. İki, rahmet sıfatı. Rahmet sıfatının ispatı hakkındaki ayetler şunlardır. Birinci ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, şunu söyleyeyim. o i o saate verdiği örnek, onların itirazına mukabil örnek olmada yani ne kadar... E Doğru. Onun için... Bilmiyorum düşünü tefekkür etmek lazım. Allah'a Evet. <gülüyor> Birinci ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nemil 30. Müellif hükmü ispat etmek için bu ayeti indirdi. Yoksa sonrasının mukaddimesi olsun diye değil. Besmele'nin şerri daha önceki bölümlerde geçtiği için burada tekrar ihtiyaç yoktur. Burada Allah'ın isimlerinden üçü. Allah, Rahman... Ve rahîm isimlerini resimle, e, isimleriyle sıfatlarından rahmet ve uluhiyet sıfatları vardır. İkinci ayet. Rabbena vesîtta wasi, küll şey'in rahmeten ve ilmen. Ey Rabbimiz sen her şeyi rahmetinle ve ilminle kuşattın. Gafir 7. Bu sözü melekler söylemiştir. Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler Rab'lerini övgüyle yüceltirler. Ona iman ederler ve müminler için bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz sen her şeyi rahmetinle ve ilminle kuşattın. Öyleyse tövbe edin. Senin yoluna girenleri bağışla ve onları yakışı cehennem azabından koru. Rafid 7 İman ve onun faydası ne kadar da büyüktür. Arşın etrafındaki arşı taşıyıcı melekler müminler için Allah'a dua ederler. Ey Rabbimiz sen her şeyi rahmetinle ve ilminle kuşattın. Ayeti Allah'ın ilminin her şeye ulaşına delalet eder. O her şeye ulaşır. Onun rahmeti de her şeye ulaşır. Çünkü Allahü Teala aynı hükümde ikisini birleştirmiştir. Ey Rabbimiz sen her şeyi rahmetinle ve ilminle kuşattın. Bu rahmet bütün yaratılanları hatta kafirleri bile kuşatan kapsamlı bir rahmet, rahmettir. Çünkü allah Teala bu rahmeti ilme bitiştirmiştir. Yani Allah'ın ilmin ulaştığı her şeye ki onun ilmi her şeye ulaşır, onun rahmeti de ulaşır. Kafiri bildiği gibi kafire merhamet de eder. Fakat Allah'ın kafire rahmeti kafirin cesedi ve bedeniyle ilgili dünyevi ve müminlere olan rahmetine nispetle son derece eksik bir rahmettir. Kafiri rızıklandıran Allah onu yiyecekle içecekle yiyecekle meskenle nikahla ve diğer, şey, diğer şeylerle rızıklandırır. Müminlere gelince Allah'ın onlara olan rahmeti bundan daha özel ve daha büyük bir rahmettir. Çünkü onun imanı dini ve dünyasına ilgili bir rahmettir. Bu sebeple mümini dünya işlerinde de kafirden daha iyi bir durumda görürsün. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Erkek olsun kadın olsun kim mümin olarak salih amel işlerse ona dünyada temiz bir hayat yaşatırız. Nahil 97. Kafirlerin nispetle temiz bir hayat onların ulaşamayacağı bir hayattır. Onların hayatları hayvanların hayatı gibidir. Zira e zaten bazı sözler vardır eğer bazı... Ee, emirler, zalimler bizim içerisinde olduğumuz saadeti, huzuru bilselerdi onu da kılıç zoruyla almaya kalkarlardı bu meşhurdur hayat yani. kafirlere nispetle temiz bir hayat onların ulaşamayacağı bir hayattır onların hayatları hayvanların hayatı gibidir, zira hayvanlar doydukları zaman pislerler, doymadıkları zaman oturup bağırırlar, kafirler de böyledirler, doyarlarsa taşkınlık yaparlar doymazlarsa oturup bağırırlar Dünyalarına yararlanmazlar. Fakat mü'mine bir sıkıntı isabet ettiği zaman sabreder ve ecrini sadece Allah'tan bekler. Bir sevinç isabet ettiği zaman şükreder. O da sıkıntıda da kazan o zamanda da sıkıntıda da kazançlıdır. Bunda da yani sevinçte de kazançlıdır. Kalbi rahattır ve huzurludur. Kaza ve kadere, kaderle paraleldir. Bela ve musibede karşılaştığı zaman sabırsızlık göstermez. Nimet de bollukla şımarmaz. Bilakis dengeli, doğru ve mütedildir. İki rahmet arasında fark budur. Fakat ey kardeşler büyük bir esekle diyorum ki bizim içimizden dünyada kafirlerin kafilesine katılmak isteyen binlerce insan var. Hatta onlar dünyayı tek meseleler haline getirdiler. Kendilerine bir şey verilirse memnun olurlar. Verilmezse hemen öfkelenirler. Onlar dünyevi refaha ulaşsalar da ateştedirler. Asla dünya lezzetini tadamazlar. Onu ancak Allah'a iman edip salih amel işleyenler tadar. Bu sebeple seleften birisi şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki eğer krallar ve kralların çocukları bizim içinde bulunduğumuz durumu bilmiş olsalardı onu elde etmek için bizimle kılıçlarla mücadele ederlerdi. Çünkü onların içinde bulundukları fasıklık, isyan, dünyaya meyletme, dünyanın tek meseleleri ve ilimlerine ulaştığı son nokta olması gibi durumlar onlarla bu nimet ve mutluluğun arasına girdi engel oldu. Rahmeten, rahmeten ve ilmen faillen dönüştürülmüş temizdir. Ve ilmen de böyledir. Çünkü bu cümle nasıl şöyledir? Rabbena vesiat rahmetuke ve ilmuke şeyin Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bu ayette Allah'ın rububiyet sıfatı ile rahmet ve ilminin kapsam kapsamlılığı ispat edilmektedir. 3. ayet: Ve kana lil rahime bil. <gülüyor> bil mu'minina rahime. O müminlere çok merhametlidir. Ahsap 43. Rahim bil mu'minin bil mukminin rahmete haallük eden Mahmul'ün önce gelmesi hasra delalet eder. Anlat, anlattık biz kaç defa. Başka... Mahmul'ün önce gelmesi hasr ifade eder. Hı -hı. Anlattık bunu. Anlat, evet. Ayetin manası şöyledir. Başkalarına değil müminlere karşı çok merhametlidir. Fakat bu ayetle bunun önceki Ey Rabbimiz sen her şeyi rahmetinle ve ilminle kuşattın. Ayetini birbiriyle nasıl bağdaştıracağız? Biz deriz ki buradaki rahmet oradaki rahmet değildir. Buradaki rahmet birincisinin aksine kafirlerin nail olamayacakları ahiret rahmetiyle ilgili özel bir rahmettir. İki ayetin arası böyle bağdaştırdı. Yoksa hepsi rahmet edilendi fakat özel rahmet ile genel rahmet arasında fark vardır. Bu ayette Allah'ın rahmet sıfatından söz edilmektedir. Hal ve davranışlar açısından bu ayete imana teşvik vardır. Bu ayette imana teşvik vardır. Yani İbn-i kastettiği o müminlere karşı rahimdir sözüyle her şeyi rahmetiyle kuşatmıştır sözün arasını nasıl bağlaştıracağız? Çünkü ilk ayete baktığımızda müminlere rahmetin müminlere has olduğunu gösteriyor. İkinci ayete baktığımızda her şeye şamil olduğunu gösteriyor. Nasıl arasını cem edeceğiz? O rahmet farklı, o rahmet farklı. Evet. O da bellidir yani. Müminler de rızıklandırılır, kafirler de rızıklandırılır. Bu anlamda ikisine de rahmet edilmiştir. Ama cennete baktığında sadece meminler'e hastır. Dolayısıyla ki rahmetin ayrı olduğunu gösteriyor. Bu böylece arası cem Herhangi bir sorun yoktur evet. 4. ayet. Bu <gülüyor> rahmeti ve şeyin. Rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Araf 156. Allah Teala kendi zatını met ve sena ederek rahmeti her şeyi kuşatmıştır buyuruyor. Bu ayette kendi zatını Rahmetinin gök halkından ve yer halkından her şeyi kuşatmış olmasıyla ölmüştür. İkinci ayette söylediğimiz şeyleri bu ayette de söyleriz. Oraya bakabilirsin. Beşinci ayet. <gülüyor> <gülüyor> Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Enam 54. Ketebe rahmeti kendi üzerine vacip kıldı demektir. allah Teala kereme... Ketebe evu cebe demektir diyor. Ha. Ketebe yazdı vacip kıldı demektir. Ha. Kutiba aleykumus siyam. Aynı orada üzerinize siyam yazıldı. Yani ha. farz kıldı. Fars kıldı vacip kıldı. Evet. <gülüyor> Allah Teala keremi, lütfu ve cömertliği sebebiyle rahmeti kendisinin üzerine farz kıldı ve rahmetinin gazabından öne geçirdi. E ayet eğer Allah yaptıkları yüzüne insanlar hemen cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir canlı varlık bırakmazdı. Fatır 40 45 Fatır 45. Fakat Allah Teala'nın hilmi ve rahmeti varlıkların belirlenmiş bir süre boyunca hayatta kalmasına gerektirmiştir. Şu ayetin nazik dil şey onun rahmetindedir. Ennehu men amile minkum su'en bi cehaleti thümme tabe minna cehaletin, evet, cehaletin. cehaletin thumma tabe min ba'dihi ve asleha fe gafurur rahim. Sizden her kim cehaletle bir kötülük işleyip de son arkasına tövbe eder, kendini düzeltirse muhakkak ki o bağışlayandır, esir yendir. Enam 54. Bu onun rahmetindendir. Su'en kötülük şart bağlamına nekredir. Şirkle dair bütün kötülükleri kapsar. Evet şart bağlamında nekredir istifham bağlamında ne kira ondan sonra nefi bağlamında ne kira nehi bağlamında ne kira bunların hepsi umum ifadeleri daha önce anlatmıştık evet. bir cehaletin sefihlikle demektir bununla kastedilen bilmeyerek değil sefih ve hikmetsizce davranmaktır çünkü Allah'a isyan eden herkes cahilce hikmetsizce ve sefih bir şekilde isyan etmiştir Son arkasına tövbe eder. Kendini düzeltirse muhakkak ki o çok bağışlayandır, esirgeyendir. Onun günahını bağışlar ve ona merhamet eder ayet tövbe eden kişinin Allah'ın affına ve rahmetine nail olacağı ile bitmiştir. Bu onun kendisine farz kıldığı rahmetidir. Yoksa onun adaleti kulun günahından dolayı cezalandırılmasını, salih amelinden dolayı da ödüllendirilmesini gerektirirdi. Eğer bir adam 50 gün günah işlese, sonra tövbe etse ve 50 gün durumunu düzeltse, adalet onun 50 gün azap edilmesini, 50 gün ödüllendirilmesini gerektirirdi. Fakat Allahu Teala zatına rahmeti farz kıldığı için kötülükle geçen 50 günün tamamı bir anda silinir yok olur. Buna şu ayeti de ekleyebilirsiniz. Ancak kim Onlardan vazgeçerek tövbe eder ve Allah'ın bildirdiği şekilde sallemen işlerse Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Furkan yetmiş. Geçmişte yaptığı kötülükler iyilik olur. Çünkü onların her bir iyiliği bir tövbedir. Her tövbe decir ve sevap vardır. allah Teala'nın Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı ayetin etkisi böylece anlaşılmış oldu. Bu ayette rububiye, vacip kılma ve rahmet sıfatları vardır. Bir insan eğer 50 gün boyunca günah işlese 50 gün boyunca da durumunu düzeltse adalet onu 50 gün boyunca cezalandırmamız, 50 gün boyunca da mükafatlandırmamız olurdu. Bu, Cümlesinin üzerinde yani. biraz tefekkür var. Bizim bazımızda bile olsa. Hı hı. Bizim evet. bazımızda bile olsa gerek mi bunu? Allahu alem. Evet. 6. ayet. Ve rahim. Çünkü düşün yani adam 50 gün boyunca evet Kötülük yapıyor ama öyle kötülükler yapıyor ki öyle kötülükler yapıyor ki yaptığı gün yaptığı ecir çok daha hafif veya öyle eciller yapıyor ki yaptıkları şeyler günahlara nispetle çok daha büyük eciller günahlar çok daha hafif. Acaba o zaman 50 gün azaplandırılıp evrindede 50 gün denge alır mı? Yani mesela düşün adam 50 gün boyunca en ufak günahları işliyor 50 gün boyunca da en büyük eciller işliyor ya tam tersi. O yüzden zaten İbnü's-Semin mutlak anlamdaki kastetmiyordur. Evet. 6. ayet. Ve huvel rahim. Allah çok bağışlayanı ve çok merhamet edendir. Allahu Teala el-Gafur'dur. Çok bağışlayıcıdır. el er rahimdir Çok merhamet edendir. Bu ayette bu iki ismi birleştirmiştir. Çünkü mağfiretle, bağışlanmayla günahların cezası düşer. Rahmetle de istenilen şey elde edilir. İnsanın buna da ona insanın insanın buna da ona da ihtiyacı vardır. İnallardan kurtulacağı, mafredede de muhtaçtır. İstediği şeyi elde etmekle mutlu olacağı rahmete de muhtaçtır. El-Gafur el -gafuru, el, el, el türetilmiş bir mübalağa kalıbıdır. Gafur koruyarak gözetmek demektir. Çünkü bu mana mihfer'den alınmıştır. Mihfer de oradan geliyor. Mihfer ne için? Gelir korunmak hmm. için. Gafur oradan geliyor. Arasında ilginç bir aslında şey var, latife var. Allah Gafur diyor. Diyor ki İbnü Şem'an'a Gafur, Ghafur'dan alınmıştır. Gafur da şeydir. Mifer de oradandır. Oradan gelmekte zaten. Mifer diyor insanı ne yapar? Hem diyor korur. Hem diyor insanı korur. Neyden korur? Darbelerden korur. Hem de uzaklaştırır kısmen. İşte böyle bir ilişkisi vardır diyor. Evet. Mifer savaşta oklardan korunmak için başa konulan şeydir. Bu miferle iki tane fayda edilir. Başın örtülmesi ve korunması. Evet. O yüzden Allah Gafur'dur dediğimizde hem günahlarını örtüyor hem de koruyor Hı -hı. seni demektir. Bunu Öyle. bilmemiz lazım. Yani ben şahsen bu kelimeyi, bu ifadeyi önemsiyorum yani. Gaffur gaffırdan geliyor, geliyor. Mifer de oradan alınmıştır zaten. Mifer'e mifer denmesinin sebebi mifer hem kişiyi örter. En savaşta giyilen mesela hem ör örter hem de ne yapar? Darbelerden korur. Dolayısıyla Allah'ın gaffur olması da bu anlamda gafur olmasını da bu anlamda düşündüğümüzde daha geniş düşünebiliyoruz. Hı hı. Sadece bağışlamaz aynı zamanda ne yapar? Örter. Gafur ismi buna delalet ediyor. Evet. El gafur da kullarının günahlarını örten ve onları affederek cezadan koruyandır. Sahihte geçen şu hadis bunun delilidir. allah Teala kıyamet günü kulu ile yalnız kalır ve ona günahlarını ikrar ettirir. Kul günahlarını ikrar edinceye kadar Sen şöyle şöyle yapmıştın der allah Teala şöyle der Ben senin günahlarını dünyadayken örtmüştüm Bugün onları senin için affediyorum Bukhari Müslim hadisi Errahim, Errahime gelince Kapsamlı rahmet sahibi demektir Bu kelimeyle ile ilgili bilgiler daha önce verilmiştir Bu ayette Allah'ın isimlerine El-Gafur ve Errahim isimleri Sıfatlarından da mağfiret ve rahmet sıfatları vardır Yedinci ayet Fallahu hayrun hafidun ve huve rahimin. Allah en iyi koruyandır ve merhametlilerin en merhametlisidir. Yunus 64. Bu sözü Yakup Aleyhisselam Yusuf'un öz kardeşinin oğullarıyla birlikte gönderdiği zaman söylemişti. Çünkü Yusuf Aleyhisselam onlara bir daha ki sefere kardeşini getirmediceze zahire yok demişti. Bu mesajı babalarına ulaştırdılar. Bu ihtiyaçtan dolayı Babaları da onu onlarla birlikte gönderdi ve vedayı derken onlara şöyle dedi. Daha önce kardeşini, Yusuf'u size emanet ettiğin gibi şimdi de onu size emanetmeye deyim. Fakat Allah en iyi koruyandır ve merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf 64. Yani siz onu koruyamazsınız fakat Allah onu koruyacaktır. Hayrun hafiden. Hafiden, alimler bunun temiz olduğunu söylediler. Mesela Araplar ne büyük kahraman anlamında Allah'u darun ee, <gülüyor> <gülüyor> <Daruhu> farisen <gülüyor> derler. Billahi darruhu farisen derler. Bu ifadedeki farisen kelimesi temizdir. Bir görüşe göre Allahu hayrun cümlesindeki fail olan hayrun kelimesinden haldir. Bu görüşe göre koruyucu olduğu halde hayırlıdır demektir. Bu, Zaten temiz daha hal yani öyle... <gülüyor> çok var o ihtilaf yani ne temiz mi hal mi diye birçok makamda evet ya birbirine yakın oldukları için evet. Bu ayette rahmet sıfatının delili olan bölüm merhametlilerin en merhametlisidir kısmıdır. Bu bölümde Allahu Teala rahmet sıfatını ispat etmekte hatta onun merhametlilerin en merhametlisi olduğunu beyan etmektedir. Bütün yaratıkların merhameti hatta bütün yaratıkların merhametleri birleştirilirse Allah'ın rahmeti onlardan daha şiddetli ve daha büyüktür. Yaratılanları yaratılanlara yönelik merhameti içinde en büyük merhamet annenin çocuğuna olan merhametidir. Çünkü insanların hiçbirinin merhameti annenin evladına merhametine denk değildir. Hatta baba bile çocuklarına genellikle anneleri gibi merhamet edemez. Anne dediğimizde şimdi bir tane örnek veriyorsun. Haberlerde bir tane kadın çıkmış çocuğunu öldürmüş. Böyle bakılmaz olay yani. Tabii. Anne dediğimizde annenin cinsi kastedilir. Her zaman cins kastedilir. Hiçbir zaman örnek cinsi tepsi etmez. Hı hı. Cins örnekleri kendi altında, cüzleri kendi altında toplar. Yani hiçbir zaman tek başına Yılmaz bütün insanlığı temsil etmez İnsanlık dediğinde Yılmaz o insanlığın altındadır Tavatı olarak altındadır Yani cüz olarak onun içine dahildir O yüzden mesela çok vardır Kur'an'da da böyle hitaplar vardır İnsan şöyledir insan böyledir Adam diyor ki ya şöyle insan var öyle değil ki diyor. Hayır o o adamı sen kayıtlay Kayıtlayarak söyleyebilirsin Diyemezsin o adam insanlığın tümüdür İnsandır dersin insan cüzlerinden bir cüzdür dersin Allah insandan kördür der ama baktığında şuna Aleyhisselatü Vesselam bunu mu sokacağız? Evet. O yüzden bu insan cinsi olarak evet bu insanın cinsinde var ama bu muayene indirgediğinde farklılık kazanır. Evet e, annedir en rahmetli. Bunda hiçbir sorun yok bu cümlede. Aa, ama ben bir anne gördüm işte bizim üstteki komşu her gün çocuğunu dövüyor. Hiç merhamet yok. Yani ne alakası var konuyla. Hı hı. İnsanlığı temsil etme. Evet, her zaman cins kastı. Cins kelimesini önemsiyorum. Ya. Cins. Mesela innal insane lefi husrin. İnsanlık hüsrandadır cins. Ondan sonra ne yapıyor? Cins olduğu için bütün insanları sokuyor ona. Ama sonradan ne yapıyor Allah azze ve celle istisna akılıyor ki bütün insanlık anlaşılmasın. Evet. Esirlerin içinde çocuğunu isteyen ve arayan bir kadın geldi. Çocuğunu görünce onu şefkat aldı. İnsanların ve Resulullah sallallemin önünde onu bağrına bastı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ne dersiniz? Bu kadın çocuğunu ateşin içine atar mı? Hayır. Vallahi ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine buyurdu, buyurdu ki Allah kullarına bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir. Bukhari Müslüm hadisi. Onun şahını ne yücidin? Mülkü ve saltanatı ne büyüktür? Merhamet sahiplerinin hepsini merhametle birleştirdiğiniz zaman Allah'ın merhametin yanında hiçbir şey değildir. allah Teala yüz rahmet yaratması ve bunlardan bir tanesini dünyada yaratılanların birbirine merhamet etmeni için vermesi bu konuda sana bir fikir verecektir. Bukhari Müslümanisi. Ortaya bir işgal atayım mı? <gülüyor> <gülüyor> allah Azze Celle yüz rahmet yaratıp bir tanesini dünyaya atması. Rahmet Allah'ın sıfatıdır. Nasıl yaratıyor? Nasıl mahluk oluyor? O yüzden Allah'ın rahmeti iki kısım Bir mahluk rahmet edilen, yani rahmet bir mahluk bir mahluk olmayan. Mahluk olmayan Allah'ın sıfatıdır. Ebürü işte bu bardaktır. Allah'ın bir rahmetidir. Bize mahlukatıdır. Ya. Böyle, evet. Akıl sahibi olan varlıklar hayvanlar hatta tüm yaratılanlar birbirlerine merhamet ederler. Bu sebeple azgın ve çifteli bir devenin yavrusunu emzirirken yavrusuna değer korkusuyla kolayca emsin diye ayağını kaldırdığını görürsün. Yırtıcı hayvanlar da böyle bulursun. Yavrusuna şefkat gösterdiğini görürsün. ile birlikte yuvasındayken yırtıcı bir hayvanın yanına bir adam geldiği zaman o hayvanın adamın üzerine atıldığını görürsün. Adam yavruların yanından dönüp gidinceye kadar onlar, onları savunur. Allah rahmet sıfatının varlığına kitap, sünnet, icma ve akıl derildi. Kitap Allah rahmetinin varlığını çeşitli şekillerde ispat eder. Yağmur bah yanında Allah'ın rahmeti geldi diyoruz değil mi? Evet. Geldi diyebiliriz. Nasıl Allah'ın rahmeti geliyor? Allah Azze ve Celle'nin rahmetine biz bu yağmur dediğimiz zaman Allah'ın rahmeti geldi. Yağmur mahluktur. Nasıl diyeceğiz? O yüzden sıfatın eserlerine de onun isminin verilmesi Arap dil edebiyatında maruftur. Yağmura biz rahmet deriz. Yani Allah Azze ve Celle'nin o mahluk olmayan rahmetin eseri anlamında. Rahmeti. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin rahmeti dediğimizde iki türlü şeyle karşı karşıyayız. Bir mahluk olan, iki mahluk olmayan. Mahluk olmayan Allah'ın sıfatıdır. Mahluk olanlar da Allah Azze ve Celle'nin sıfatının ortaya çıkarmış olduğu eserlerdir. Yani Allah'ın rahmetinin eseridir bu yağmur. O yüzden yağmura da ne demişlerdir? Allah'ın rahmeti. evet Allah rahmet sıfatının varlığına kitap, sünnet, Allah'ın rahmet sıfatının varlığına kitap, sünnet, icma ve akıl delildir. Kitap Allah'ın rahmetinin varlığını çeşitli şekillerde ispat eder. Bazen isim olarak Allah'ın rahmetine söz eder. Mesela, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet ederdir. Yunus 107. Bazen bir sıfat olarak rahmetinden söz eder. Senin Rabbin çok bağışlayandır merhamet sahibidir. Kef 58. Bazen de fiil olarak söz eder. O dilediğini azap eder, dilediğini merhamet eder. Ankebut 3. Bazen de ismi taftir kalabilir rahmetinden söylediler. O merhametlilerin en merhametlisidir. İsmi taftir ne demek? En, en merhametli, en iyi, en uzak, en yakın, enler ismi taftildir. Evet. evet. Sünnette de Allah'ın rahmetinden buna benzer şekillerde söz edilmiştir. Allah Teala'nın rahmetinin akli delillerine gelince, Allah'ın emriyle meydana gelen birçok hayrı görmemiz bunlardan biridir. Yine Allah'ın emriyle savuşturulan birçok felaketi görmemiz de bunlardandır. Hepsi de rahmetin akli ispatını delalde eder. İnsanlar kıtlık ve kuraklık işindedirler. Arazi çorak, gökyüzü kuraktır. Ne yağmur vardır ne de bitki. Allah yağmurunu indirir. Yeryüzü bitkilerle bezenir. Hayvanlar doyar. insanlar içer. Mektep, medrese görmemiş sıradan birine bu hangi şeyden dolayı böyle olmuştur demiş olsan sana diyecektir ki bu Allah'ın rahmetinin bir sonucudur. Bu konuda hiç kimsenin bir şüphesi yoktur. Demek ki Allah'ın rahmeti nakli delille de akli delille de sabittir. Eşariler ve diğer ehli tatil, tatil eğer allah Teala'nın rahmetle muttasabı olmasını inkar ettiler. Onlar dediler ki çünkü akıl buna delalet etmez. İkinci olarak çünkü rahmet bir inceliktir. Zayıflıktır ve merhamet edilene acımaktır. Bu ise Allah için uygun değildir. allah Teala... E, rahmet diyorlar. Neden inkar diyorlar? Rahmet diyorlar çünkü e, birinci akıl delalet etmiyor rahmet sıfatına. İkincisi de diyorlar, rahmet böyle bir inceliktir. Hmm. Karşı tarafa e, acıma duygusudur. Hani bazen kişi rahmetten dolayı bile adaletsiz olabilir. Düşün mesela olur emirdir. Normalde adildir de belki. Birisi günah işledi, birisi had, birisinin had cezası uygulanacağı zaman onu yerine getirtir. Ama bazen çocuğu olur bu günahı işleyen. Aynı çocuğu o haddi uygulayamayabilir rahmetinin galebe çalıp da... E, onun adaletine hakim gelmesinden dolayı. O yüzden bazen rahmet insanı adaletsizliğe sevk, ede sevk edebilir dengeyi tuturması. Şimdi dolayısıyla Allah Azze ve Celle de nasıl diyebiliriz ki rahmet var böyle incelik, naziklik böyle. Bazen çünkü rahmet insanı zayıf düşürür. Bu mümkün değildir diyorlar. Kastları bu evet. İkinci olarak çünkü rahmet bir inceliktir, zayıflıktır ve merhamet edilene Acımaktı. Bu ise Allah için uygun değil. allah Teala rahmet anlamında merhamet etmekten de büyüktür. Allah'ın rahmeti olamaz. Onlar dediler ki rahmetle kastedilen edilen ihsanı, iyiliği irade etmektir. Veya ihsanın kendisidir. Yani ya yani nimettir, ya yani nimeti irade etmektir. Bu büyük sıfatı nasıl inkar ettiklerine bak. Öyle ki her müminin bu rahmetini, rahmeti umar. Hangi insana ne istersin diye sorulsa Allah'ın rahmetini istiyorum der. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti ihsan edenlere çok yakınır. Araf 56. Onlar Diyolar, bunu... Çünkü rahmette kalbin Kalbin şeyi vardır, kalbin harekete geçmesi, kaynaması vardır, merhamet ediyorsun. Allah'ta kalp mi var falan. O yüzden diyorlar rahmet, Allah rahmet eder demek diyor, onu cezalandırmayı irade eder demektir diyorlar. Çünkü onlar irade sıfatını kabul ediyorlar. Yani bu tür sıfatların hepsini iradeye çeviriyorlar. E aynı problem yine kendileri karşı karşı. İrade ne? İrade de kalbin meyli. Allah'ta kalp mi var dersek sizin gibi. Evet. Aynı problemle kendileri karşılaşmış oluyorlar. Evet. Şüphesiz Allah'ın rahmeti ihsan edenlere çok yakındır. Araf 56. Onlar ise bunu inkar edip Allah'a rahmetle de vasıtlandırılamaz dediler. Onların görüşlerini iki şekilde reddederiz. Olumlu ve olumsuz ile. Olumlu cevabınıza şöyle deriz. Farz et ki akıl... Rahmet sıfatına delalet etmiyor. Fakat nakil bana delalet ediyor. Az önce verdiğimiz evet. kayda gibi evet. Yani bir başka delille bu sıfat ispat edilmektedir. Akıl sahibi herkese kabul edilen genel bir kural vardır. Muayyen bir delilin yokluğu medrulünün de yokluğunu gerektirmez. Çünkü o bir başka delille sabit olabilir. Farz et ki rahmet akıla sabit değildir. Fakat nakille sabittir. Birden fazla delille sabit olan nice şey vardır. Hı. Olumsuz cevaba gelince biz deriz ki. Güneşin varlığı gibi ısısı ışığı değil mi? Evet. Hı görüntüsü. Evet. O cevaba gelince biz deriz ki sizin akıl rahmete delalet etmez demeniz batıl bir sözdür. Bilekis akıl rahmete delalet eder. Şu müşahede edilen, eşitilen nimetlerin ve savuşturulan felaketlerin sebebi nedir? Kuşkusuz bunların sebebi Allah'ın rahmetidir. Allah azala kulları merhamet etmeseydi onlara nimetler vermezdi ve felaketlerden onları korumazdı. Bu müşahede edilen bir durumdur. Bunu avam da, havas da, müşahede eden avam dükkanında veya çarşısında bu nimetlerin rahmetin eserlerine olduğunu bilir. Allah'ın rahmet sıfatıyla muttasaf olduğunu reddeden bu topluluğun tahsis yöntemini irade sıfatını ispat etmeleri şaşırtıcı bir durumdur. Hmm. Onlar dediler ki allah Teala irade sıfatına sahip olduğu nakil ve akılla sabittir. Nakille sabit olduğu gayet açıktır. Akılla da sabittir. Çünkü tahsis irade eder. Şunu bilelim. Eşarilerin şu görüşünü iyi bilelim alimlere anlamak için. Şu önemli burayı önemsiyorum. Mesela bakıyorsun rahmet eder diyor Allah. ve onun mukabilinde kızar diyor gazap eder diyor Allah. Peki eşyarlar bunları ne diyor? Tam bunlar yok da bunların tevrini onların indinde. Bütün bu tip ifadeleri iradeye döndürüyorlar. Çünkü onların yedi sıfat arasında kabul ettikleri sıfat ne? Bir tanesi irade. Diyorlar ki rahmet etmesi, rahmet sıfatı onda var demek değildir. Rahmet etmesi mükafatlandırmayı istemesidir. Yani Allah Ahmet isimdeki şahsa rahmet ediyor dediğinde yani onu mükafatlandırmayı irade ediyor demektir. İradeye döndürüyorlar. Allah gazap eder veya Allah Azze ve Celle'nin gazap sıfatı vardır, buğzetme sıfatı vardır dediğimizde diyorlar ki bu da cezalandırmayı irade etmesidir. Yani bütün bu sıfatları ne? neye çeviriyorlar? irade. Peki gerekçe işte dediğimiz gibi diyorlar ki akıl bu sıfatları delalet etmiyor. 2. Rahmet dediğin zaman işte rahmette kalbin meyli var, yumuşaması var falan bir kalp hareketi söz konusu gibi şeyler. Yine kızmada da mesela nasıl Allah kızar diyeceğiz. Kızmak diyorlar galayanu uruk gibi devam ediyorlar. Diyorlar ki kanın damarda kaynayarak harekete geçmesi sonucu kalpte ortaya çıkan bir duygu falan böyle ne yapıyorlar tarif ediyorlar. Diyorlar ki nasıl şimdi Allah'ta böyle damar mı olacak, kan mı olacak gibi. O yüzden irade eder diyorlar. İbn-i Teymiye de bunlara zaten reddiye veriyor Tedmuriye'de mesela. Diyor ki o zaman siz iradeye döndürüyorsanız peki irade ne? Siz eğer buradaki rahmeti, mahlukatın rahmeti gibi anlayacaksanız bunun da işte kalple alakalı olduğunu söyleyeceksiniz. Tamam biz de aynı şey irade için söylüyoruz. Diyoruz ki irade ne? Meylül kalbi ilel metlub talep edilen şeye kalbin meyli. E Allah, o zaman aynı problemle siz de karşı karşıyasınız. Kastı bu İbn Ho Evet Ac Acep, ace, aceptir ki diyor oradan alalım. Aha. Aha. Onlar aceptir ki dediler ki allah Teala'nın irade sıfırına sahip olduğu nakil ve akılla sabittir. Nakile sabit olduğu gayet açıktır. Akılla da sabittir. Çünkü tahsis iradeye delalet eder. Tahsis ise yaratılanların hangi hale üzere bulunuyorlarsa o hale tahsis eder. Taksis ederlerdir. iradeye delalet eder. Bunlar biraz e, kelami sözler açılması lazım. Taksis iradeye delalet eder. Yani şimdi seni Allah Azze ve Celle e, uzun boylu yarattı. Beni kısa boylu yarattı. Burada bir taksis söz konusu değil mi? Taksis söz konusu. Sen uzun, seni uzunlukla taksis ediyor, beni kısalıkla taksis ediyor. Taksis diyor iradeye gerektirir. İstemeseydi herkesin aynı olması lazımdı. Demek ki insanların farklı olması bir iradenin varlığını gösterir diyorlar. Dolayısıyla Allah'ın irade sıfatı var. Mesela bazı nesneler var. Yumuşak ve sert. Doğru mu? Birinin yumuşak veya sert olmasına dair bir dahilin bulunması gerekir. O dahilde nedir? Yaratanın irade etmesidir. Bu da Allah'ın iradeye sahip olduğunu gösterir. Devam evet. edelim şimdi. Taksis, Taksis ise yaratılanların hangi halin üzeri bulunuyorlarsa o hale tahsis edilmelidir ki bu evet. bir irade eder eder. Evet. Mesela göğün gök, arzın arz, yıldızların yıldız, gülüş gülüş olmasıdır. Kısanın kısa olmasıdır. Evet. Bunlar Allah'ın irade sıfatı sebebiyle farklı farklıdırlar. Allah-u göğün gök olmasını irade etmiş, gök olmuş. Yeri yer olmasını istemiş, o da yer olmuştur. Yıldızın yıldız olmasını istemiş, yıldız olmuştur. Evet. Onlar dediler ki tahsis iradeye delalet eder çünkü irade olmasaydı her şey bir ve aynı olurdu. Evet her şey aynı olurdu. Biz de deriz ki fe subhanallah, iradeye delalet eden bu delil nimetlerin iradeye delalet etmesine nisbetle nimetlerin rahmete delalet etmesinden daha zayıf ve daha kapalıdır. Evet yani rahmeti itibarımızda bu daha açıktır rahmette demiş olacak Hı. aslında evet. Çünkü nimetlerin rahmete delalet ettiğini hem avam hem havas aynı ölçüde bilir ve anlar. Tahsisin irade delalet ettiğini ancak iline meşgul olan havas anlayabilir. O halde daha açık olan bir şeyi nasıl inkar ederseniz de daha kapalı olan bir şeyi kabul edersiniz. Bu sizin düştüğünüz büyük bir çelişki değil midir? İnsan davranışları ve gidişatı açısından bu yani ayetlerden... Ben burada ne kastetti i̇bn Burada diyor ki mesela siz diyorsunuz ki işte taksis iradeyi kabul eder. E neden yani işte biri uzunsa biri kısaysa gök... Ayrı bir şeyse, yer ayrı bir şeyse... Yıldız ayrı bir şeyse, domates ayrı bir şeyse... bunlar hepsi ayrı şeylerse... Bunlar taksise delalet... Yani, taksis kılınmışsa... Bunlar iradeye delalet eder. Peki diyorlar yani o zaman bu kadar nimetler nasıl rahmete delalet etmez? Yani böyle baktığında... O zaman birisi de çıkar der ki... Ki doğrudur da bu... Öyle diyorlar da zaten diyorlar ki... i̇bn de öyle rediye veriyor... Diyor ki bu kadar insanlara bu kadar nimet verilmesi... Allah'a gece gündüz küfretmelerine rağmen... Allah Azzeleceler'in durumu geciktirmesi ondan sonra birçok işte müminlerin hepsini cennete koyacağı vesaire bunların hepsi de rahmete delalettir. De evet. İnsan davranışları ve gidişatı açısından bu ayetlerden elde edeceğimiz faydalar şunlardır. İnsan Allahu Teala'nın merhametli, er-Rahim olduğunu bildiği zaman Allah'ın rahmetine bağlanacaktır ve onu bekleyecektir. Şimdi şöyle bir işkal var aslında. Yani işkal belki akla gelebilir diyelim. O yüzden var demeyelim. Şimdi baktığımızda hani şöyle bir itiraz gelse eşarilerden bunun üzerinde tefekkür gerekiyor yani. O yüzden açıyorum bunları. Çünkü yani bir gün bu türlü itirazla karşılaşıldığında e, hani ona göre bilinsin mesele. Şimdi İbnül i Huseymin ve birçok alim bu eşarilere cevap verdikleri zaman diyorlar ki yani siz diyorsanız ki işte taksis iradeye gerektirir. Biz de diyoruz ki bu kadar nimetlerin verilmesi rahmet sıfatının olmasını gerektirir diyorlar değil mi? Dedim peki şöyle bir itiraz yapılsa bazen insan karşı tarafı o kadar nimetlendirir ki ama ona merhamet etmesini gerektirmez. Çok var yani bu. Değil mi ben mesela bir tane esiri şey yaparım. <gülüyor> mesela şey gibi. Ee, abla hocalığını tutuyorlar mesela değil mi içeride? Abla önceden tutuyorlar. Rahmet ettikleri için tutuyorlar. E, yemek veriyorlar ona, televizyon veriyorlar bazen. Abla Maslahata ee. gelen. E, değil mi abla? Çok verebiliriz ya öyle. Bir adamdan korktuğun için onu nimetlendiriyorsundur. Bir sürü şey veriyorsundur ona. Değil mi? E, hani sana zarar gelmesin. Yoksa sen ona merhamet ettiğin için değil. O yüzden demek ki nimet vermek merhameti gerektirmez dediğinde, Dediklerinde bunun üzerinde tefekkür lazım. Cevap yok mu? Cevap var hem de çok. Ama tefekkür etmek lazım, daha da tefekkür etmek lazım. Cevap şu, biz aslı mı konuşuyoruz, ekstra olacak durumları mı? Aslen nimet vermek, aslen değil mi? Nimet vermek merhameti gerektirir. Çünkü ismi üzerinde nimet vermek aslen merhameti gerektirir. Ama o yüzden nimetin cinsi merhameti gerektirir. Hani cinsi biz konuşuyoruz. Ama sen fertleri örnek verirsen evet, bir insan bazen ee, şey yapmaz, bazen... Ee, Nimet verdik şeye merhamet etmez. Sen onu mu konuşuyorsun? Yani böyle şeylerin arız olabileceğini mi konuşuyorsun? Yoksa nimet vermenin aslının merhameti gerektirip gerektirmeyeceğini mi konuşuyorsun? İkincisi ise tabii ki gerektirir. Dolayısıyla hani yine istilal doğrudur yani. Çünkü aynı şeyi irade olarak da reddiye verebiliriz böyle bir şey getirelim. Mesela bazen insan bir şeyi uzun veya kısak şey tutar. İrade ettiğinden dolayı değil. Değil mi? Mesela bazen insan e, rastgele eliyle bir şeyler karalar bakar bir tanesinde daire çıkar bir tanesinde üçgen çıkar. Değil mi? Onu daireye irade ettiğinden değil denk geldiğinden olur. O zaman irade için de aynı şey söylenir reddiyorlar. Evet devam ederim İnsan Allah-u Teala'nın er Errahim olduğunu bildiği zaman Allah'ın rahmetine bağlanacaktır onu bekleyecektir. Bu itikat onu rahmete ulaştıracak bütün sebeplerin yerine getirmeye sevk edecektir. Bu tefeklerden birisi ihsandır. allah Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti ihsan edenlere yakındır. Araf 56. Bir de takvadır. allah Teala takva hakkında da şöyle buyurmaktadır. Onun onu yani rahmetimi takva sahiplerine, zekatını verenlere ve iman edenlere yazacağım. Araf 156. Rahmete ulaştıran sebeplerden biri de imandır. Nitekim allah Teala şöyle buyurmuştur. O müminlere çok merhametlidir. Hastatdır. Küç. İman kuvvetlendikçe Allah-u Teala sahibini rahmete daha çok yaklaştırır. Tam burada bırakalım. Muhammed.